272, numaralı konu, sahabelerin ahzap gecesinde şiddetli korkuya, açlık ve soğuğa katlanmaları, evet, Huzeyfe Hazreti Peygamberle birlikte bulundukları savaşlardan bahsetti, onun yanında oturanlar, andolsun, eğer biz Peygamberle beraber olsaydık, şöyle şöyle yapardık, dediler, Huzeyfe, bunu temmenli etmeyiniz, ben sahabileri ahzap gecesinde gördüm, saf tutmuş, oturuyorlardı, Ebu Süfyan ve beraberindekiler üst tarafımızda, Kureyza Yahudileri de altımızdaydı,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 ve yatakları içine savurduğu taşların sesini duyuyordum, sonra Rasulullah'a doğru geldim, yolun ortasına gelince, 20 kişi civarında bir süvari kafilesiyle karşılaştım,